Eşimle çoğunlukla tartışmamız oluyor. Eşime ne söylersem sorun oluyor. Bana diyor ki diline sahip olmaman bizim için en büyük sorun. Bana itaat etmen gerekiyor diye. Ama arkadaşımın da sadece sorunu eşine sıkıntısını anlatamaması, her şeye cevap vermesi, eşinin gözünde dilin afeti, his, dilin afeti hissi uyandırıyor. Muhterem hocamız ne tavsiye eder? Aralarını bulmak için bir tavsiyesi olursa dinleriz demişler. Burada e, karı koca bir aile hayatı yaşıyor. Aile hayatı yaşamak demek, ailenin güzel bir şekilde, verimli bir şekilde devamı için karşılıklı iletişim gerekir. Yani konuşmaları, dertlerini birbirlerine aktarmaları gerekir. Bazı kimseler çok konuşkan olurken karşı taraftaki bu kadar konuşmak istemiyor içine kapanık oluyor. Konuşmak istemiyor. Evet. Burada B'ye düşen yani erkeğe düşen görev şudur. O ailenin reisidir. Reisi konumundadır. Evet hocam. Dolayısıyla nasıl ki herhangi bir dairede bir müdür veyahut da bir iş yerinde bir patron işçilerini dinlemek zorundaysa onların dertlerini, sorunlarını, sıkıntılarını dinlemek zorundaysa çünkü Verim için bunlar gerekir. Bir aile yuvasında da ailenin verimli bir şekilde, suhuletle e, geçimlerini devam ettirebilmeleri için huzur içerisinde, huşu içerisinde, efendim e, sevgi saygı ortamında e, e, aile yuvasını devam ettirebilmeleri için bu beyin de eşinin ne tür sorunları var? Yani bunlar ister maddi sorun olabilir veya psikolojik sorun olabilir. Ee, bu tür sorunlar olabilir. Bunları dinlemesi gerekir. Yani e, sürekli bir şekilde e, sus, çok fazla konuşuyorsun. E, benim bunları dinlemeye tahammülüm yok gibi. Sorunları dinlemezse bir süre sonra bu sorunlar sıkıntı olmaya başlar. Daha da yani hanım da sıkıntı olmaya başlar. E, i̇şin içinden çıkamaz. Psikolojik rahatsızlıklar meydana gelir. Bu çocuk çocuğuna yansır. Dolayısıyla bu evde Düzen, huzur yavaş yavaş bozulur. Onun için bir beyin eşini dinlemesi gerekir. Eğer dinlemiyorsa burada hanımefendinin öncelikle kendi yakınlarına gitmeden onun sözünü dinleyebilecek, yani beynin sözünü dinleyebilecek, bey kimin sözünü dinliyorsa onları bulur, arkadaşları olabilir, dostları olabilir, onlarla iletişim haline, geçebilir. Yani illa beyni şikayet etme anlamında değil. Yani şöyle şöyle sorunlar var. Biz bir konuşur musunuz böyle i̇stişare, yani. Yani istişare babından. Ama böyle de işin içinden çıkamıyorsa o zaman konuyu aile meclisine taşıması gerekir. Aile meclisi otururlar ve bu sorunları karşılıklı sorunları dinlerler. Hı hı hı. Senin sorunun nedir? Senin derdin nedir? Dinlerler. E büyükler olarak onlara nasihatte bulunurlar. Şimdi bizim gençler genellikle bütün sorunlarını kendileri çözmek istiyorlar. Ama bunların hayat tecrübesi yok, aile tecrübesi yok. Birbirlerini dinlemeye tahammülleri de yok. Bazı sorunlar dolayı, dolayısıyla birbirlerine e, kin ve nefretleri de oluşabiliyor. E bazen sorunlar o hale geliyor ki işte bardak şuraya kadar şu anda boş biraz daha doldurursak Biraz daha dolu, dolar ama buraya kadar geldiği zaman bir damla daha koyarsak o zaman taşıyacak. Böyle taşıacak duruma geliyor o zaman birbirlerini din, dinlemiyorlar. Bu durumda e, en ideali olan aile meclisine konuyu intikal ettirmek ve aile meclisinin çözüm bulmasını sağlamaktır.